İyi akşamlar. Müzik ikiye ayrılır. Ben Güray Özkay. Ben Tanju. Bir kere daha Açık Radyo 94.9'da size sadece ve sadece iyi müzik çalmak üzere karşınızdayız. Geçen haftaki programı çok üzülerek banttan yayınlamak zorunda kalmıştık. O yüzden iki haftalık bir aradan sonra biraz da özlemiş olarak buradayız. Üstelik stüdyomuzda da yalnız değiliz. Daha önce hem Facebook'tan hem de kendi blogumuzdan duyurduğumuz gibi İlker Göçmen bizlerle beraber. Hoş geldin. Merhaba. merhaba. İlker e, bizim çok yakın ve eski bir arkadaşımız. Blue Sank'te daha önce defalarca beraber çalmışlığımız var. Biraz... Bizim tanışıklığımız daha da eskiden. Nereden? E, benim e, üç sanıyorum ya da üç buçuk e, reenkarnasyon öncesi e, kendisiyle e, tanışıklığım var. Aa şey diyorsun değil mi sen? Şu kaçıncı Charles'ı vardı ya bir tane. Kaçıncı Charles onun, yoktu? Onun zamanıydı ya. <gülüyor> ...ben şeye takılıyorum... ...buçuk reenkarnasyon kavramını bana açıklamanızı istiyor. 3,5 gündüz hatırladım. O, o şöyle oluyor... Ee, ...dünyaya geliyorsun... E, fakat... Ama sen ona hayat mı diyorsun ha, diye... Ha işte bravo. <gülüyor> Anladım. Meğer içinde gizliymiş. Ee, İlker çok aktif bir müzisyen kardeşimiz... ...projeden projeye koşuyor. Ee, biz ilk tanıştığımızda... E, ...Güven ...eski bir açık radyo e, programcısıdır... Patron Band isimli bir blues projesi vardı. Evet, Bu bahsettiğim zaman... çok uzun zaman önce ama 7-8 yıl belki olmuştur. 2000'lerin ortaları falan gibi hatırlıyorum ben. E, tabii biz güvenle çalmaya 2005'te başladığımıza göre 2 o zaman iki, Patron iki, Band 2000, bitmişti. Tabii 2004, 2003 o zamanlar olması lazım. Şimdi de bir sürü şeyi aynı anda yürütmeye çalışıyorum. Yürütmeye ben şey soracağım. 2000 lira ortadan ayırıyoruz biz değil mi? 2000 lira ye ayrılır abi. 2000'ler ikiye ayrılır. <gülüyor> Anlıyorum. Ortadan. Anladım. Ama tam olarak ikna olmadım. <gülüyor> Peki. Ee, şimdi müzikle başlayalım. Ondan sonra İlker'in Sayısız projesi, e, bu akşam burada olmamasının sebebi olan projesi hepsinden biraz ufak ufak bahsedeceğiz. Hadi o zaman ne çalalım? E, siz getirmişsiniz buyurun. Ben getirmişim evet. Şimdi efendim, Wayne Kranz diye e, gitarcı bir kardeşimiz var. E, kendisi Türkiye Cumhuriyetler'de yaşıyor. Oregon'da doğumluymuş. Öyle mi? Evet. <gülüyor> Sizdeki daha, bilgi yanlış olmalı. Daha spesifik olayım isterseniz. 26 Temmuz 1956 Corvallis, Oregon. E tamam işte, Gürcü. Tamam. Buyurun. <gülüyor> e, bunlar şimdi bir e, kulübe gidiyorlar. E, çalıyorlar, kaydediyorlar. Hı hı. E, o yüzden de e, iki içki bedava, en az iç, iki içki içmelisiniz <gülüyor> veya işte iki <gülüyor> içki içen e, tüm kötülüklerin anasıdır adlı albüm, two drink minimum diye. E, ve bunu da kaydediyorlar. Kaydı da e, bunların ses teknisyeninin yanında götürmüş olduğu iki kanallı bir dat aletine yapıyor. 55 isimli bir barda yapmışlar bu kayıtları. Evet. Çok gereksiz bir bilgi mi oldu? <gülüyor> Yo, <gülüyor> başka başka kitaplardan mı çalıştınız pardon? <gülüyor> evet öyle olacak. İşte Wayne Cranston'da bir ev hayvanı var. Ee, bir adet... E... Ev hayvanı derken? <gülüyor> Evcili hayvan. Yok o e, yani ev hayvanı e, ev şeklinde... Ha. Tabi hayvanı alıyorlar bir şeye götürüyorlar e, bir takım estetik ameliyatlardan sonra ev görüntüsü veriliyor. Kalıba giriyor. Evet ona ev hayvanı diyoruz. Peki. Bu ev hayvanının adı Gloria dolayısıyla da e, parçanın adı Dove Gloria. Bu ev hayvanı orijinal olarak güvercin. Değil Böyle mi? diyen de var evet. Peki. Ee, benim de Van ile ilgili söyleyeceğim tek şey e, Steely'den ve Billy Cobham'la çalışmış olduğu için kendisine otomatikman sempati duymam. Evet şimdi birazdan dinleyeceğiz. Ee, burada e, bir gitar, bir davul, bir de bass var. E, fakat e, dinlerken e, aa ne kadar da çok gitarcı bir arada çalıyormuş gibi geliyor. İlginç. Peki o zaman 1995 tarihli Two Drink Minimum albümünden Wayne Cranston dinliyoruz. Dol Gloria. <gülüyor> Go, go, go.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 Evet efendim. Wayne Cranston dinledik. To Drink Minimum albümünden Dove Gloria. Güzelmiş. Tabii. tabii. Evet açık radyoda müzik iki ayrıların konuğu İlker Göçmen demiştik. Şimdi İlker'in e, projelerinden birer birer bahsedelim. Projelerinden bir tanesi beni e, sinir ediyor. Niye? <gülüyor> Niye? Şimdi biz İlker'le defalarca çalmışız diye. İyi bir blues basçısı kendisi. Bizim özellikle grupta... ...davulcu Hasan Ali Polat'la beraber... ...çok istediğimiz bir proje vardı. Bir gün dedik ki... ...en sevdiğimiz 15-16 tane... ...Beatles şarkısını seçelim. Ve... ...böyle bir seri konser düzenleyelim... ...çalmayı sevdiğimiz kulüplerde. işte Blue Saint, işte Beatles... ...çalıyor diye. Ne, ne yaptı bu İlker Göçmen... <gülüyor> Bizim bunu düşünmemizden yaklaşık bir ay sonra... Hakikaten o kadar mı? <gülüyor> tabii tabii de o, o kadar üstüne geldi Hadi abi be. de. <gülüyor> the Beatles diye bir tane grupla ortaya çıktığı adam çatır çatır Beatles çalıyorlar. Yani bu konuda söyleyebileceğim bir tek şey var. Ee, şimdi e, lahanayı kesmeden e, yapraklarını tek tek ayırıyoruz. Tamam. Ve bunu tekrar e, birleştirirken arasına kıyma yani harcı koyuyoruz. Ve bu böyle bir top halinde oluyor. Ve o şekilde pişiyor. Bu nedir? Bu saray kapuskası. Yemek köşemize yatağa geçiş yaptık. Ee, bugün yemek köşemiz yok. Ha. Bugün içki köşemiz var. Saray kapuskası Beatles ee, yorumuydu gerçekten. Ben 24 yaşını geçtiğim için böyle bir köşe yapma gereği duydum. E, tabii. İçki köşesi için de mi şey var o? Var yaş ya yaş yani. meselesi. Yani olur yakında olur diye düşünüyorum. Geçenlerde şehrimizin önemli kulüplerinden bir tanesinden bir e-mail geldi. Bundan sonra içki markası destekli etkinliklerimize çok üzülerek 24 yaşının altındaki dinleyicilerimizi alamayacağız diye. Ondan iki gün sonra da başka bir mail daha geldi ama. Biz valla aslında almak istiyoruz ama yasalar ee, evet, böyle ne yaparsınız ki filan Muhtemelen gibi <gülüyor> dağ gibi tepki gelince. Aslında o ikinci mail çok kötü. Neden? Yani biz aslında yasa, yasayı çiğnemek istiyoruz. Gönlümüz bundan yana. Ama yasa öyle olduğu için yapmıyoruz gibi bir şey yani. Ama yasa da... Ben e... aslında çok adam öldürmek istiyorum ama izin vermiyorlar gibi bir durum yani. E, tamam insanın bazen içinden geçmiyor değil. Böylece İlker Göçmen'in önemli projelerinden bir tanesinden detaylı bir şekilde bahsetmiş olduk herhalde. Evet. E, bu Meet the Beatles e, grubunu ben birkaç sefer canlı dinledim. Gerçekten çok eğlenceli bir iş. Evet ben de dinledim. E, yarın akşam da çalıyormuşsunuz o yarın ekite. Yarın akşam çalıyoruz. Yarın akşam ee, bir diğer şey Tribute grubuyla beraber e, yedi Pink Floydlar ve iki prensesle beraber Meet the Beatles, Romeo ve Juliet ile olacak. Şimdi bir dakika kaç kişi var ben anlamadım. <gülüyor> Abi yedi tane Pink Floyd var. Şimdi i̇ki tane Princess var. İki, iki Princess ayrı bir grup mu yoksa yedi Pink Two Princess diye, Princes diye şey vardı şarkı vardı. Şarkı. Spin Doctors. Tamam. Tek şeylerden. Onu mu çalıyorlar? Ben Açılın ben doktorum bu mu yani? <gülüyor> Lahana'yı bölüyorsun arkadaşım <gülüyor> tamam mı? Yani bu, Arısını ağırcık koyuyorsun. Hayır, bu tenis. iki prenses. Yedi Pink Floyd'larla beraber <gülüyor> mi? Beraberler abi. Şöyle ki e, o iki prenses Pink Floyd'un yanındaki böyle back vokalci zen zen zenci atunlar falan vardır ya onları temsil ediyor. Anlıyorum. Ama zenci değiller. Yani bir çeşit e, Punk Prens ve yedi cüzeler. Güzel. Prens. Evet. Tavuk falan. Böyle aşağı yukarı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir kere daha söylüyorum. Herhalde Meet the Beatles projesini derinlemesine incelemiş olduk. <gülüyor> çok, çok süper inceliyoruz. Peki. Sıradaki konuğumuz e, Brian Eno. Brian Eno'nun her şeyden önce gerçek adını okumak istiyorum ben. Biliyor musun gerçek adını? Vallahi bilmiyorum. Sen biliyor musun? Fahrettin Cürekli Batur gibi Değil. bir şey çıkacaktı bakayım ama. E, Brian Peter George St. John Le Baptist de la Salle Eno. E, tamam öyle bir ismi olursa insan tabii. E, e, tabii Eno. <gülüyor> Sonra gitmiş, mahkeme kararıyla Brian Eno yapmış. <gülüyor> Zaten en baştakini en sondakini almış, aradakileri atmış. Zekice bir karar. 1948 doğumlu İngiliz bir müzisyen kendisi. Senin seçtiğin bir şarkı çalacağız. Öyle mi? Evet. kendisiyle ilgili enteresan bilgiler vermeden önce ben 1994'te sipariş üzerine yaptığı bir eserini çalmak istiyorum. Evet bu duyduğumuz Windows 95'in <gülüyor> evet, Brian Eno'nun 6 saniyelik bir eseri. Çok ciddiyim. 1994 senesinde Microsoft Corporation'dan Mark Malamut ve Eric Gavriluk Brian Eno'ya gitmişler ve demişler ki Windows 95 diye bir yazılım çıkaracağız. Böyle 3-4 saniyelik bir açılış Brian Eno demiş ki bu 3-4 saniyeli olmaz. Hayır. En az 6 saniye. <gülüyor> en az 84 tane yapmış Brian Eno. Ee, Windows için ben... mi? Evet. Biz... Onun için bunları Windows'un her tarafına çakıyorlar. <gülüyor> bir dünya para <gülüyor> verdik paramız yanmasın diye. Aynen yanlış <gülüyor> bir yere bastım <gülüyor> Brian Eno. Bir şey kapattım Brian Eno. <gülüyor> Ama yani bunlar. böyle şeylerse 84 tane yapmak kolay. Tabii dın diye bir şey. Evet. Ee, en önemlisi buymuş bunu seçmişler e, programın açılışı için ee, şeyde de e, internet... ama insan dinleyince zaten diyor ki başka ne seçilebilirdi ki Evet işte Windows bu ee, İnternette de The Microsoft Sound diye geçiyor YouTube'da videosu var 6 saniyelik Siyah bir ekran ekranda <gülüyor> Windows 95 yazıyor ve bu <gülüyor> çalıyor Adam gibi bir klip çekememişler mi? Çekememişler Windows, ya o kadar paraları var Windows 95 tanesi vardı ya bir ara <gülüyor> Öyle mi? Evet abi Vay. O şeyin Leman'ın Leman'ın müthiş karikatürlerinden biriydi o ya. Aa, ha karikatür. Karikatür, ben... karikatür? Karikatürle konuyla alakası yok. Arkada sadece ayrıntı bir tane şey var. Kahve var. Kapıda Windows 95 Kra tanesi yazıyor. Yeni çıkmış o sene Windows 95. <gülüyor> Güzel bir şey. Değil. Şimdi bu Brian Eno yine birlikte çaldığı isimlerle benden ilk şeyini çekiyor. Dikkatini çekiyor. 1975'te çok acayip bir iş yapmış. E, Prokofiev'in Peter and the Wolf'un bir rak versiyonunu yapıyor. Hem de kimle beraber? Gerimur. Allah rahmet eylesin. E, Manfred Mann, Phil Collins, Stefan Grapelli, e, Alvin Lee gibi çok acayip müzisyenleri bir araya getirerek. Burada gerçekten adını almışken e, bu hafta içerisinde kaybettiğimiz e, Gerimuru da analım. E, hazır e, birilerini kaybetmekten söz açılmışken söylemek istediğim kısaca Birkaç cümlecik var. Buyurun. Ee, bildiğiniz gibi birisini kaybettiğimiz zaman e, cenaze namazı sırasında cemaate denir ki merhumu nasıl bilirdiniz? Cemaatte her zaman iyi bilirdik der. Evet. Yani cemaatten biri çıkıp işte ya, pis herifin tekiydi, bana borcu vardı falan diye bağırmaz. E, buradaki amaç aslında e, merhumun İyi mi kötü mü olduğuna cemaatçe karar verip Allah'a bildirmek değildir. <gülüyor> Buradaki ana amaç e, cemaate, bakın insanlar ölüyor, öldüğü zaman da arkasından her zaman iyi şeyler söylemek lazım, e, hatırlatması yapmaktır. Yani bir tür ahlak e, e, dersidir. Hayat kısa kasmayın. Yani. Evet. E, dolayısıyla e, hem dinimizce. ...hem de e, yerleşmiş ahlak kurallarına göre... ...ölmüş birinin arkasından... ...sadece iyi bilirdik denir. E, yazılı basından... E, ...bazı... E, ...insanlara... ...bunu hatırlatmak istedim. Peki. Bitti, dağılabilirsiniz. Sevdiğimiz bir arkadaşımızı da bu vesileyle... almış olduk. Ee, yine... ...bizim grubumuz için... ...önemli kişilerden bir tanesiydi... ...Defne Joy Foster... 2002 senesinde televizyonda birkaç ay birlikte çalışma şansımız olmuştu E tabi yani Onu da gülümseyerek beni, anlayacağız Benim de tanıdığım biriydi Normalde benim tanıdığım insanlar hakkında hele öldükten sonra kötü konuşan birisiyle karşılaşsam ağzını kırarım <gülüyor> O da yasalara aykırı bu arada Ağzını kırmak Ağız mı? Ağız kırmak evet Ağız kırmak yasak Nereyi kırabiliyoruz? Hayır, bileyim de. Kalbini kırabiliyorsun kalp, kalp kırabiliyorsun. İstediğin gibi kalp kırabiliyorsun. Hiç cezası yok. Evet. O da çok saçma. Ağız kırdın, alıyorsun. Altışa geçiyor da kalp kırmak öyle değil. Dur, geçmez. Peki. Brian Enoç'u alalım Brian mı? Brian Enoç'u alalım. <gülüyor> Peki, Brian Enoç'u alalım. 1992 tarihli Nervnet albümünden Fractal Zoom. Efendim Brian Eno'dan dinledik. 1992 Nervnet albümünden Fractal Zoom. Ee, şimdi Tanju Bey'in uyarısıyla da e, bu haftaki programımızın konusunu açıklıyorum. Çünkü 25 dakika olmuş daha hiç bahsetmemişiz. Bugün konumuz meditasyon. Aa, tamam. Benim alanıma girdiniz. Ee, hızlıca bir konuya giriş yapalım istiyorsanız. Ee, yapalım. Buyurun. Şimdi meditasyon nedir? Ee, meditasyon... Ee... Şimdi esasında başka bir şey söylemek istiyorum. At Martini, Bre Debreli Hasan diye bir laf var. Evet. Bir, galiba bir türkü bu. Evet. Ben bunun içeriğini merak ediyorum. Şimdi at Martini e, Bre Debreli, Debreli Hasan devreden gelmiş. Hasan onu anlıyorum. Bre'de bir e, hitap şekli. Elinde Martini var. Bunu at, <gülüyor> alkol içme anlamında mı? Yoksa e, o elinde tuttuğun At Martini yani attan Kım, yapılmış kırmızı. Şey. Ee, bunu mu demeye çalışıyor? Çünkü drivermut Dry Vermouth, cin ve Hepsi e, aynı şey. limon kabuğu. Yalnız atlarla At. iştigale eden Martin diye bir meslek kolu da olabilir. Ha, At, At Martini. Martini. At mütehassısı gibi bir şey. Belirtisiz yani isim tamlaması. İşte e, Türkiye'de e, şey olmadığı için, virgül olmadığı için bunu anlayamıyoruz. O zaman bugünkü yetkililerden talep ediyorum köşesine her gün evet. önce Lütfen türkülerde noktalamaya dikkat edin. Bu Debreli Bey. E, <gülüyor> ne yapmalı? <gülüyor> ne yapmalı? E, bu açıklansın. Martin mi var? Kokteyli mi içiyoruz? Meditasyona geri dönecek olursak? Evet. E, evet. Medite. Medite köfte. <gülüyor> medite köfte. Aslında <gülüyor> medite yemek... köftedir de ben mesela şeyi merak ediyorum. Mitite it kuyruğuna mı? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Peki. İlker Göçmen'e dönelim. İlker Göçmen'in bu akşam burada olmamasının sebebi bir başka projesi şu anda elimde tuttuğum proje. Onun haricinde her şeyden bahsedecek olduğum şey değil mi evet, proje evet, bu? Evet şu anda elimde tuttuğum diyorum bizim programımızda görsellik her şeyden Daha önce önemli, gelir doğru. o yüzden albümün kendisini de getirdim şöyle mikrofona doğru tutayım kapağını. <gülüyor> Her şeyden önce Türkiye Satranç Federasyonu sponsorluğunda çıkmış. Al, şey aşağı yukarı. Ee, evet. Şimdi İlker'in e, üyesi olduğu gruplardan bir tanesi. De... İsterseniz gençlere e, CD'nin e, ne olduğunu da anlatalım. Çünkü e, yeni generasyon gençler CD'nin ne olduğunu bilmiyor. O kadar. CD üzerinde müziklerin olduğu Yuvarl CD player dediğimiz aletlerde çalınan müzik dinlenebilen bir medya türü. Yuvarlak, ortasında delik var, plak evet. gibi. Evet. Plak gibi dediniz plak. Oho. <gülüyor> Kafaları karıştırmayın. Yok karıştırmayalım. Peki. Kaset vardı, kartuş vardı. Kartuş. Kartuş vardı. Ooo çok eskilere gittiniz. Şimdi efendim ilk Göçmen'in üyesi olduğu gruplardan bir tanesinin adı da Zift. Zift e, aslında çok yeni bir grup değil. Zift çok eski bir grup aslında. Yani 15 15 senelik falan bir grup. 15 sene. Yani Biraz on ağırda... senedir çalışıyorsunuz. <gülüyor> anca, anca anca uğraş dedin anca Tembel <gülüyor> Tembel bunu. <gülüyor> Yok demek ki çok e, emek harcanmış. Ben tembel bunlar kısmında ısrar ediyorum. Ee, Can Tekbatur, Olay Andac, İlker Göçmen, e, Barış Samir, Yavuz Yurtgüder şu anki kadro. Bir hı hı. de Türker Talayman'ın ilk başta olduğunu Oldu. sonra işleri sebebiyle ayrılmak zorunda olduğunu biliyorum. Evet. Türker Talayman e, benim tamamen e, meslek üzerinden tanıdığım bir arkadaşımız Ben de hiç tanımadığım bir arkadaşımız ee, Önemli akustikçilerden bir tanesi camiadaki Bir kez kendisiyle resmi olarak tanıştırılmamıştık Oradan hatırlamıyorum herhalde <gülüyor> Olabilir Peki e, Zift'in albümü yanlış şeyler e, İlker çok büyük incelik gösterip ikimize de birer tane hediye etti Şimdi oradan bir tane şarkı dinleyeceğiz Fakat ben hala e, ikimizin CD'sinin karışmış olduğu iddiası Benimki evde bu sizinki işte ben bilmiyorum yani sen bana bu seninki deyip getirip verdin ben... Şimdi ben... Zarf'ın içinden iki tane CD çıktı. Tamam Hı. hangisi benimdi onlardan? Alttaki. İlgiyle dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir niyetle koymuş olabilir misin Zarf'a? Bu kafa, Tanju'nunki... Kafa, kafa karıştırsın diye öyle koydum. <gülüyor> ha, Hatta şöyle, bunu Tanju'ya veririm dedim. Bunu Güray'a veririm dedim. Sonra gözümü kapatıp ikisini karıştırdım. Abi ne yaptın şimdi? <gülüyor> Birbirine kattım. <gülüyor> peki o zaman... Hangimizin CD'sinden MP3 yapılmış bir kayıt dinliyoruz bilmiyorum ama çok da fark etmez diye ümit ediyorum. Bu o albümde zaman... İlker'in bir tane bestesi var. Bir tane. Bu 15 sene içerisinde hiç katkıda da bulunmamışsın. Girerim çalarım konserlerde oh, çok güzel. Gözümü kaparım vazifemi yaparım. <gülüyor> bir bas çalmışsın şey. bu arada o da gözümden kaçmadı. Evet ya kalkıştım öyle bir iş ama zor oldu. Şimdi bu kontrbaz yani birazcık Asıl şey mi? bir alet. Şey mi? Böyle dik başlı bir ayet yani. Di ne çalınırsa kontra. Yok. Aslında kontr-baz. Rıbaz. Tabii. E, o zaman Peki. İlker'in e, 2010'da çıkmış Yanlış Şeyler isimli Zift albümündeki tek bestesi Demir Duvarlar içinde. Şamas. Siftan dinledik ilk arkeöçmen bestesi Demir Duvarlar içinde güzel beste beste benim sözleri canım bunun. E, e, tamam biz ne dedik? E, tabii. Hayır ilave bilgi vermiş olduk. <gülüyor> lahana işin şey. <gülüyor> <Şimdi> yarıyorsun. <gülüyor> Bu lahana şey o subap radyoda sıkıştırdı lanı yarıyorsun. E, yarmıyoruz. Ayrıca Saray... yarmıyoruz sadece şeyleri ayırıyoruz Tevki anında camı kırınız ve <gülüyor> <lanayı yarınız şeklinde. gülüyor> Bu arada ben bugün evrensel Sabitimi buldum Dinleyicilerimizle de paylaşayım inception'da var ya hani bir tane sabitin olacak Her şeyin gerçek olduğunu oradan anlıyorsun falan filan Açık Radyo'nun arşiv odasında duran Bir tane açacak var ee, Bizim programımızın 16. bölümü ee, Bu ne demek oluyor Vay 6, be 4 abi. ay mı Açacak diyorsunuz ya, ee, açıyor. Bu eminiz yani. ya açıyor Açıyor açıyor çok başarılı. Açacak hep odanın aynı noktasında duruyor. Orada bir tane metal teneke kutu var. O teneke kutunun üzerine aynı açıyla duruyor. Açacak ya. Işte açısı bile değişmiyor. Ee, zannediyorum dünyada sabit bir o var. İlginç. Evet. Benim evrensel sabitim o. Açacak. Steven olsa ne derdi? Hawking. Hawking. O zaman ben bugün doğan çocuklara isimler köşemizden... Hemen gireyim. Peki. Ee, bugün doğan çocuklara isimle erkek olursa mahfuz, kız olursa yuppi. Aa meditasyondan gittiniz. Tabii. Tabii. Peki bir başka köşemize geçiyorum o zaman. Geçelim buyurun. Ee, kış köşesi. Kış köşesi hemen ilk yeri açıklayalım çünkü böyle soru dolu gözlerle bakıyor. Kış köşesinde e, şimdi havalar soğuk ya bize güzel sıcak yaz günlerini hatırlatacak şarkılar çalıyoruz. Yazında insanların içini baymak üzere hareket edeceğiz bu köşede. Ben diyorum ki yazında da aynı şeyi yapalım. Mesela havalar iyice sıcak. Daha da sıcak günleri hatırlatalım. Böyle iyice ter döküsünler. Ekvator köşesi. Ekvator çok güzel. Bravo. Olur. Ama köşe kapmaca gibi program olmuş arkadaşlar. Kutluyorum ben sizi buradan. Tabii çok köşe kapmaca. adına tabii söylediklerim Aynen. kimseyi bağlamaz. Şahsım adına ben kutluyorum sizi. Teşekkür ederiz. Köşeli bir program gerçekten. Yani 11 boyutlu bir evrende <gülüyor> e, yapıyoruz biz programımızı. Onun için köşe çok. Şimdi efendim. Bugün benim çok sevdiğim şey çalacağız kış köşesinde Bir Marilyn Monroe parçası gelecek Hangi parçası? I Wanna Be Loved By You isimli şarkıyı çalacağız Şarkı hakkında bir takım gereksiz bilgilerim var Şarkıyı Herbert... Marilyn Monroe söylüyor Evet Onda bir defa hemfikiriz Herbert Stottart ve Harry Ruby isimli iki şarkı ...müzisyen bestelemiş ve Burt Kalmar sözlerini yazmış. 1928 tarihli Good Boy isimli e, müzikal için yazılmış şarkı. Ee, daha sonra Yüzyıl'ın Şarkıları e, isimli bir ankette de e, ilk yüze girmiş. Marilyn da e, Billy Wilder'ın meşhur e, Some Like It sıcak sever filminde bu şarkıyı söylüyor. Ayrıca... Önemli bir şey daha var. 1928'de Helen Kane isimli bir şarkıcı tarafından yorumlanmış e, şarkı ve şarkının ortasında bir bu bu du kısmı var ya. Helen e, Kane. Ben vallahi resimlerine bakıyorum bu şarkının daha çok. <gülüyor> o bölümü hatırlayamadım. E, Helen Kane bu kısmını e, meşhur etmiş. O bu bu du kısmı sayesinde Betty Boop denen çizgi film karakteri tamamen Helen Kane'den e, ilham alınarak yaratılmış. Daha sonra Betty Boop 1980'lerde The Romance of Betty Boop isimli e, animasyon filminde de bu şarkıyı söylemiş. Betty Boop tuvalete gittiği zaman Betty Boop öyle. değil mi? Aynen öyle. Ve son gereksiz bilgime geçiyorum. Bu şarkıyı kaydedenler arasında, yorumlayanlar arasında Jack Lemmon var. Frank Sinatra var. Tina Lewis var. Patricia kas var. Schneider Conner var. E, ve Lorraine Allen var. Ya. Ama kimse Marilyn gibi söyleyemedi herhalde. Asla. Bir, Phil <gülüyor> beni bir çok şaşırtan e, yorumu Little Voice filmi içerisinde Jane Horrocks e, söylüyor ama Jane Horrocks e, Merlin Morro'dan işte Malin Dimitriye veya taksimdan bisküveme bütün e, jazz standartları söyleyen bütün muhteşem kadınların birebir taklitlerini yapabilen çok acayip bir kadın Jane Horrocks o da Merlin Morro versiyonu birebir e, taklit ediyor. Çok uzattım değil mi? Yok ben e, gündelice konuşabilirim bu konuda. Peki 1950 Acak konu neydi? 1959 Some Like It Hot filminden Marilyn Monroe'nun yorumuyla I Wanna Be Loved By you dinliyoruz kış köşesi için. desire to make you my own pa -dum, pa -dum, pa -dum, pa i wanna be loved by you just you nobody Güzeldi be Meryem'i oradan dinledik I wanna be loved by you Şimdi e, İlker'den azıcık daha bahsedelim çünkü e, bir takım yerlerde çalıyor ediyor onların bilgisini verelim Zift'le 24 Şubat'ta İzmir'de e, Bayos'ta, 4 Mart'ta da Beyoğlu'nda Mast'la çalacaksınız Yarın akşam Romeo Juliet'te prensesler, mirensesler böyle karışık bir şekilde... Yok, prenseslerin bizle alakası yok. Biz Meet Beatles olarak varız. Ama o zaman hiç karıştırmayacaksın. Benim kafamda şu anda sadece prensesler var. Prensesi duydun, aklın gitti tabii Aynen öyle. Meet Beatles'la Romeo Juliet'te çalıyorsunuz yarın. Bir de birazdan çalacaksın. Birazdan evet. Yakınlarda olanlar için söyleyelim. gettoda Generation Betamax Reunion Parti diye saçma sapan isimli bir organizasyona <gülüyor> ee, Birinci geleneksel 80'ler partisi de diyebiliriz bunu. Bildiğin 80'ler partisi evet, evet. aslında. Mesela ben yanımda şey, yanımda şey getirdim. Şu anda üstümde Yüksek bel pantolon var mesela onun paçalarını kıvıracağım. Evden de beyaz çorap getirdim. Spor ayakkabının için onu giyip çıkacağım sahneye. Şöyle Çok güzel. Umut Sarıkaya'yı anmak istiyorum. Hiç unutamadığım karikatürlerinden bir tanesi de. ceket aradım bulamadım. 80'ler partisini duyunca regülatörü kaptım geldim Melis ne acayip dedim 80'ler <gülüyor> diye, diye karakteri vardı. Peki e, İlker Göçmen'i bu akşam Ghetto'da Generation Betamax Reunion Parti'de. Bir derleme bir ekiple çalacaksınız. Derleme bir ekip Generation Betamax Band. Çok güzel. İsimli. Grubunuzun adı da çok orijinal <gülüyor> gerçekten. 80'ler parçaları çalacaksınız. Evet, aynen, Biz öyle. gelmeyeceğiz. <gülüyor> Tamamdır. <şöyle gülüyor> Bugün bir Motorius olsun, bir part Time Lover olsun. Bunlar çok sevdiğimiz şarkılardır. Güzeide şarkılardır. Evet, 80s City'nin müziğini de çalacaksınız. 80s City'yi de çalacağız. Çok güzel. <gülüyor> Peki, sırada senin notlarına bakıyorsun. Bir şey mi söyleyeceksin? Yok öyle gözüm <gülüyor> dalmış Peki o zaman sıradaki şarkıyı anons edelim Edelim ee, Miles Davis Trompetçi e, Trompetçi çok sevdiğim e, Herhalde herkes de bana katılacağı bir müzik dehası Öyledir e, Onun e, Decoy diye bir albümü var Siz bilmezsiniz bende Bil var o albüm 1984 Evet Canlı albüm Canlı, canlı albüm değil Bizim çalacağımız şarkı... Biri yani yavaş yavaş şey... Bizim e, çalacağımız tek, şarkı canlı. Evet, bu şarkı bir tek canlı. E, geri kalanı e, bilgisayar marifetiyle yapılmış. Hatta Miles Davis e, bile çalmıyor, onu da bilgisayarla çalmışlar. <gülüyor> Ama o dönemlerde sahneye ve kocaman monitör yanında iki tane kasa falan onlarla öyle bilgisayar değil mi onlar? E tabii can. Evet. 84. Kasa Hatta kasa o işte o iki kulis kasa Kulis haline. bilgisayar bile olabilir yani. bilgisayar. <gülüyor> Çok da acayip bir kadro var Bill Evans, Branford Marsalis, Robert Irving John Scofield Daryl Jones, el Foster Ve soyadını okuyamadım. Mino isimli şey bir dedi, Bilgisayar marifetiyle dedi Bunların bilgisayar simülasyonları mı yani John <gülüyor> Scofield'ın zaten kendisi bilgisayar Ya yeah. <gülüyor> <gülüyor> John Scofield <gülüyor> Rake Evet e, işte Macintosh atak yapınca John Scofield <gülüyor> müziğe devam etti Tabi <gülüyor> <gülüyor> Zaten Miles Davis'de çalmamış müzisyen yok. Daha doğrusu Miles Davis'de çaldıktan sonra bizim artık müzisyen diye kabul ettiğimiz, daha sonra kendileri çok ünlü olmuş binlerce müzisyen var. Bu Mike Sternler falan Ki Miles, Charlie Parker'dan başlamış beraber çalmaya. Diziler, efendim, Max Roach'lar, şunlar bunlar bütün caz elemanlarıyla çalmış. Ben ne diyordum? Meditasyon. Meditasyon şey diyordum, diyordum. Benim benim abim regülatör diyordun öyle bir şey hatırladım ben en son ama. Ee, olabilir. Abim ne iş tanışmadım çünkü benim abim yok. Olsaydı. Regülatör olabilirdi. Regülatör olabilirdi. Peki. Buru duyar mıydım? Hayır. O zaman What It Is adlı Maestrovis parçası gelsin. Gelsin. Gelsin. <gülüyor> Miles Davis, What It Is dinledik. 1984 tarihli Decoy albümünden. Son bir şarkıya vaktimiz kaldı. Açık Radyo, 94.9'da müzik iki ayrıların meditasyon Konulu 16. bölümünü dinlediniz. Bu akşam stüdyomuzda İlker Göçmen ünlü, bizler... ünlü medyumlardan İlker Göçmen, <gülüyor> ünlü medyumlardan İlker Göçmen e, tamamen benden çaldığım Beatles projesinden e, hiç pardon katkıda abi. bulunmadığı Zift e, <gülüyor> albümünden pardon abi düşünemedim ve birazdan çalacağız e, ilginç isimli 80'ler partisinden bahsettik teşekkür ederiz. Bizi, bizi kırmayıp geldiğin için ayrıca hediye Ben de öncelikle Tanju abiye teşekkür ediyorum. Ee, senin isim neydi? Sana da teşekkür ediyorum. <gülüyor> Gür, Güray Güay. <gülüyor> sağ ol canım. <gülüyor> ee, şimdi birazdan living kalır çalarak sizlere veda edeceğiz. Ama gitmeden önce e, müzik iki ayrıları nasıl ulaşabileceğinizin bilgisini verelim. İlk önce Meditasyon yapıyoruz da. Bizim <gülüyor> programı ulaşmak. Tabii öyle sonra kolay bakıyoruz, değil. bakıyoruz ulaşmışız. Aynen öyle. İşte email mail atılabilir, kötü mail e atılabilir. Biz sadece iyi olanları okuyoruz değil mi? Evet. Müzik iki ayrıdır. at gmail.com'a atılan e hepsini. Önce ben sonra Tanju okuyorum. E, blogumuz var. Blog. Blog da <gülüyor> <gülüyor> blog. Müzik ikiye ayrılır.tumblr.com isimli blogumuza da hem her haftaki programı hem playlistlerden hem de stüdyoda çekilmiş açık saçık fotoğraflarımızı koyuyoruz. İlk kere de çok enteresan fotoğraflarını çektik. Yarın itibariyle orada bulabileceksiniz. Ayrıca yine bize ulaşmak için bu blogu kullanabiliyorsunuz. Kenarda tabi sorabilirsiniz diye bir düğme var. O düğmeye bastığınız zaman bir şey çıkıyor oraya sorunuzu yazıyorsunuz. Gece geçmiş programlar arşivleniyordu değil mi? Tabii Yok. bütün programlar orada playlistleriyle ve ses kayıtlarıyla beraber. bizim yapmadığımız birkaç programı da araya karıştırdık. Tabii. Ee, Orhan, Orhan Boran'dan. Ee, hangi program, hangi adını... program e, yani hangisini biz yaptık, hangisini biz yapmadık e, anlayamayan ol, olursa eğer e, İngilizce olanlar bizim yaptıklarımız değil. Tamam. Ayrıca bir de kısa filmimiz var blogda e, seyredip bize görüşlerinizi iletirsiniz de pek seviniriz. İletmezseniz de kırılmam açıkçası. Bir de Facebook'ta sayfamız var. Müzik iki ayrılır. Evet. Orada da 2'ye O kadar. Bunlardan bize ulaşabilirsiniz. Var mı başka bir şeyimiz? Yani e, bende bir 5-6 lira var. <gülüyor> Peki. O zaman e, veda etme zamanı geldi. Birazdan Living Color'ın 1990'da çıkarttığı Time's Up albümünden. Living Color'ın herhalde en meşhur parçalarından bir tanesi. Ee, Nefis de bir parça Love, Love Rears Its Ugly Head. Söylemesi zor. Love Rears Its Ugly Head. Evet kesinlikle zor. Aşkım oh. bana doğru dönsene demek değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Pekala. ilk Geçmen'e bir kere daha teşekkür ediyoruz bu Çok akşam konuk olduğu evet, için. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki Çok Tekrar burada olacağız Ben Güray Oskay <gülüyor> Ben de Tanja. Önümüzdeki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın İyi akşamlar İyi akşamlar ee, Şey ya e, müzikte avantgard Böyle alternatif falan öyle bir şeyler ee, Öyle gruplar var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yayında mıyız değil As a consequence, I don't go out at all. My friends are frightened, they don't know what's going on, they think you put a spell ve sunanlar Güre Oskay Tanju ve Eren. <Sessizlik> Katkıları için Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz.